Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp, tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı da, sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp, size barış teklif ederlerse, Allah onlara saldırmak için size bir yol yetki vermemiştir.